illahe minash-shaytanir-racim bismillahir-rahmanir-rahim innal ve nesta'inuhu ve ve min, ve min ve min men ve men ve la, ahduhu, la ve la illallah la ve abduhu ve, ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve şerrü'l umri muhtesasatuha ve külle muhtasetin bid'a ve külle bid'atin zelale ve külle zelaletin cinner. Allah izin verirse bugün sahabe konusundaki ehli sünnetin itikadından bahsedeceğiz. Bu itikadi konuların en önemlilerinden birisidir. Sahabenin, ehlibeyt'in bunların konumu, hilafet ve im imamet hakkındaki e, akideyle ilgili meseleler. Sahabeyi sevmek Allah, Resulullah, Kur'an ve ahiret gününe imanın bir parçasıdır. Allah'a imanın da bir parçasıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanın en sağlam kulbu Allah için dost olup Allah için düşman olmak, onun için sevmek ve onun için kızmaktır buyuruyor. Bunu Taberani Mucemül Kebrinde rivayet etmiş, Elbani'de sahih olduğunu belirtmiştir. Allah'ın sevdiklerine buğz eden ya da O'nun buğz ettiklerine sevgi duyan kimse de iman olamaz. Yine bu mesele Kur'an'a imanın da bir parçasıdır. Çünkü Kur'an sahabenin fazileti ve menzilesini bize öğretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığı önemsenmesi ve sahabenin hakları beyan edilmiştir. Mesela Tevbe suresi 100. ayetinde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 Küçük görmeyi yasaklamış, onların faziletlerini açıklamış, bir kısmını cennetle müjdelemiş, bazılarını ümmetin en hayırlısı olarak saymış, onları övmüştür. O halde bunları yalanlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda ifade ettiği şeyleri de yalanlamış olur. Ahirete imanın da bir parçasıdır. Çünkü Nebi aleyhisselatü vesselamın cennetle müjdelediklerine inanmak da ahirete iman dahilindedir. Onların Allah dostluğu olduğu kitap ve sünnette sabittir. Onlara korku ve mahzun olma hüzün yoktur. Bu aslar onların ahiretteki menzillerinde kabul etmeyi gerektirir. Onları küfür, fısk ve cehennemlik olmakla itham edenler sapıklıktadır ve insanları sapıklığa sürüklemektedir. Hilafet ve imamet mevzusunu bilmek de bu ümmet için en önemli kalkınma prensiplerindendir, sebeplerindendir. Bu Müslümanların himmetini, Dinin yayılması, zaferi, Allah yolunda mücahede edilmesi sağlayan bir ümmetin ikamesine ulaşma yolunda çalışmaya sevk eden en önemli sebeplerdendir. Şunu da ekleyebiliriz. Bu meseledeki ihtilaf, Müslümanlar içerisindeki en tehlikeli, sayısı en fazla ve ehli sünnete en fazla düşmanlığı olan bidat grubunu, yani rafızileri ve şiayı ortaya çıkarmıştır. Bu noktadaki ihtilaf en eski anlaşmazlıkların başında gelir. Aslında bu bidatın ardında Yahudiler vardır. Yahudi olan, aslı itibarıyla esasen Yahudi olan i̇bn Sebe, Abdullah bin Sebe, Müslüman olduğunu beyan etmiş ancak münafıklık yapmıştır. Osman radiyallahu anh'ın öldürülmesi konusunda etkili rol oynanmıştır. Cemel ve Sıfın savaşlarında da yine etkili olmuştur. Ehlibeyt hakkındaki bidatı ilk başlatanlardandır. Ali radıyallahu anh'ın ilah olduğunu iddia etmiş ve bazıları da onu tasdik etmişlerdir. Halbuki Allah Teala onların bu iddiasından münezzehtir. Mesih'in dininde ne yaptılarsa Yahudiler bu konuda da aynı propagandayı yürüttüler. Yani Yahudi Pavlus Hristiyanlığa girip daha sonra Mesih'in ilah olduğunu savunmuştur. Yahudi olan Abdullah bin Sebe de aynı şeyi Ali radıyallahu anh hakkında ileri sürmüştür. Sebe iyiler de ona tabi olmuşlardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu fırka Ali radıyallahu anh döneminde ortaya çıkan ilk aşırı şia grubudur. Ve Ali radıyallahu anh onların bu düşüncelerini öğrenince Abdullah bin Sebe'nin yakalanmasını emretmiştir. Ancak i̇bn Sebe kaçmayı başarmış. Ali radıyallahu anh i̇bn Sebe taraftarlarını yakalamış. Onları İslam'a davet edip küfürden dönmelerini istemiştir. Onların küfürlerindeki ısrarını görünce Ateşle yakmak suretiyle onlar cezalandırmıştır. Bu sebeple de tenkit edilmiştir. Yani ateşle azap etmek sadece Allah'a aittir diyerek bu konuda eleştirilmiştir. Ancak Ali radiyallahu bu inancı o kadar kötü görmüştür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ateşle yakarak cezalandırmayı nehyetmesini, yasaklamasını unutmuştur. Bu konuda İbn Abbas radiyallahu şöyle diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ateşle cezalandırmayı yasaklamaz sebebiyle ben olsam onları yakmazdım. Ancak yine o dinini değiştireni öldürmeyi emrettiği için onları öldürürdüm. Şaşılacak şeydir ki bu fırka yakılmalarına rağmen aynı itikatlarını sürdürmüş ve bu yakılma hadisesinden sonra da şöyle demiştir. Senin Allah olduğun konusunda artık yakine ulaştık çünkü ateşle cezayı ancak ateşin Rabbi verir. Sen de ateşle azap etmektesin. Böylece küfürlerini daha da ilerleterek sürdürmüşlerdir. Bu fırkaların Müslümanlar üzerindeki tesiri devam ede gelmiştir. Tarih boyunca sürekli Müslümanlara karşı nefret duyan Allah düşmanlarına dostluk beslemiştir. Onlar esasen din sahibi olmasalar da Ali radıyallahu anh'ın Allah olduğuna inanmaktadır. Bunları İslam ümmeti içerisinde saymak mümkün değildir. Dinden tamamen çıkmışlardır. Bu fırka ve herhangi bir kimsenin ilahlığına inanan İsmailiye, Karamita ve Bahaiye gibi diğer batıni fırkaların tarihlerine, bunların tarihteki geçmişine bakan bir kimse, İslam ümmet ve devletinin temel odakların bunlar olduğunu görür. İslam düşmanlarının daima destekçisi olmuşlardır. İslam ülkelerinde Yahudi ve Hristiyanların yardımcısı olmuşlardır. Batılılar... İşgal ettikleri İslam topraklarında bunları kilit noktalara getirip milyonlarca Müslümana tuzaklar kurmuştur. Ve halen de devam ediyorlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda e, Lübnan'a İsrail'in saldırısında Şiaları, Hizbullah örgütü adı altında, Şiaları kahraman pozisyona getirdiler. Şiaları Müslümanların önderi konumuna getirmeye çalışıyorlar. İran'da halen, e, bakın Şia bir hükümet var. Bunları Müslümanların önder konumuna getirmeye çalışıyorlar ve onları kendilerine kafa tutan büyük şeytan Amerika'ya karşı kafa tutan İslam ülkelerinde yegane tepki veren bir grup olarak yıldızla parlatmaya çalışıyorlar. Bunların da Müslüman olduğu sanılmakta ve aldanılmaktadır. Halbuki bunlar bütün güçleriyle Müslümanlara düşmanlık etmektedirler. Bir takım imamların ilahlığına inanan Fatımiyye adlı batıni devlet, bu devlet sebebiyle Beyt-i Mahdis'in Haçlıların eline geçtiği bilinmektedir. hacer Esved'i yerinden söküp 20 yıl yanlarında tutan, Tavaf eden hacıları öldüren ve cesetlerini zemzem koyusuna atan karmatilerin fitnesinin de buna benzer olduğu bilinmektedir. Bu hırkan ümmete yönelik ne büyük bir tehdit oluşturduğu herkes tarafından biliniyor. Aşırı olmayan rafiziler dahi sahabeye küfrederler. Özellikle de Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a hakaret ederler, söverler. Bu iğrenç itikat ancak şia temayüllerin. ...var olduğu bir ortamda yeşermektedir. Her ne kadar Şiiler... ...bu tür inancı açıkça paylaşmasalar da... ...gizleseler de... ...imamları... ...nebilerden üstün tutmaları... ...imamların... ...varlık aleminin her zerresine hükmedebilir olduklarına inanmaları... ...ve onların gaybe mutlali olduklarını savunmaları... ...bunları hakikaten ilah kabul etmelerine sebep olmaktadır. Fakat aşırı fırkalar gibi bunu açıkça ilan etmiyorlar. Aşırı olanları... Ali radıyallahu anın Allah olduğunu açıkça söyler. İmamlarının da Allah olduğunu savunurlar. İmamlarının Nasut ve Lahut'a sahip olduğuna inanır. Mesela Dürzi'ler hakim bir emrillahın ilah olduğu inancındadırlar. O hem Nasut hem Lahut'tur. Yani hem insani hem de ilahi niteliklere sahiptir. İsmailiye ve başkaları da aynıdır. Hülasa bunlar ümmet için büyük bir tehlike arz etmektedir. Şia fikrini yayan, onun neşri için savaşan... Dinden çıkmış fırkaların ortaya çıkmaz için çaba sarf eden bir Şia devletinin varlığı Müslümanlar için büyük bir musibettir. Aşırı olmayan rafizlerin tekviri konusunda alimler arasında ihtilaf vardır. Bazı alimler onları 72 fırkanın dışında kabul eder. Bu meşru bir iştihattır ve buna hükmedenler ehli sünnet dışında sayılmaz. Fakat bu görüş tercihe şayan değildir. Doğrusu aşırı olmayan rafizlerin bu ümmete dahil olduğudur. Eğer onlara deliller sunulduktan sonra bunları kabul etmezlerse tekfir edilebilirler. Her ne kadar küfrü gerektiren ifadeler kullansalar da muayyen bir rafizi ancak delillerin ikamesinin ardından tekfir edilebilir. İsmaililer, dürziler ve bütün batiniler bir bütün halinde dinden çıkmışlardır. Bu konu daha önce imanla ilgili meselelerde ele alınmıştı. Yani bidat fırkalarının. Kim hangisinin tekfir edildiği, hangisinin İslam dışına çıktığı, hangisinin bu 72 fırkadan sayıldığı konusu e, detaylı bir şekilde ele aldığı için e, burada sayılanlara bunlar eklendiğinde sahabe, ehli beyt, hilafet ve imamet konusundaki itikat meselesinin önemi de anlaşılmış olur. Allah Azze ve Celle az önce okuduğumuz Tebe Suresi 100. ayetinde sahabeleri Övmüş onlardan razı olduğunu, onların da Allah'tan razı olduğunu beyan etmiştir. Bu ayette Rabbimiz İslam'da önceliği kazanan muhacir ve ensarın faziletini açıkça beyan etmiştir. Bu noktadaki görüşlerin en doğrusu Hudeybiye'den önce Müslüman olanların kastedildiğidir bu ayetle ilgili olarak. Bir başka ayette ise şöyle buyurulur. Hadis suresi 10. ayetinde Göklerin ve yerin yegane varisi Allah olup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 İslam'da önceliği kazanan muhacir ve ensarın iki kıbleye namaz kılanlar olduğu da belirtilmiştir. Yani kıblenin tahvilinden önce Müslüman olanlar kastedilmektedir. Ancak Kur'an'ın delaletiyle en doğru görür Hudeybiye sulhünden evvel Müslüman olanlardır. Yani öne geçenler bunlardır. Rabbimiz onlara güzelce tabi olanlar da üymüştür. Tabi olanlar da ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra onlara tabi olanlardır. Bu da onların imandaki sebatlarını gösterir. Zira Allah Azze ve Celle irtidat edeceğini, yani mürted olacağını, dinden çıkacağını, fıskı ve hücura gireceğini bildiği kimseler hakkında böyle bir şey bildirmez ve onlara tabi olanları övmez. Halbuki şia bunun aksini iddia eder. Allah alim ve hakimdir. Rabbimiz İslam'da birinci dereceyi kazanan, öne geçen, Muhacirler ve ensar ile onlara güzelce tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetleri hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı ayetiyle, yani Tebe Suresi 100. ayetiyle onların imandaki sebatını ve Resulullah'ın vefatının ardından irtidat etmeyeceklerini ifade etmektedir. Şia, bu ayetlerin onlar hakkında ridde olayından önce indiğini iddia eder. Halbuki bu mümkün değildir. Zira allah Teala onlara güzelce tabi olanları ve onlardan sonra gelenleri de övmüştür ve şöyle buyurmuştur. Haşir suresi 8-10. ayetlerinde Allah'ın nasip ettiği bu ganimet malları o hicret eden fakirlere aittir ki onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını talep etmek, Allah'ın dinine ve Rasulüne destek vermek için yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte imanlarında sadık ve samimi olanlar ancak onlardır.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 Ey Kerim Rabbimiz derler. Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle. İçimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma. Duamızı kabul buyur Ya Rabbena. Çünkü sen raufsun, rahimsin. Böylece ehli Sünnet'in sahabeye yönelik kalp ve dillerinin selameti ortaya çıkmaktadır. Onlara yönelik ne kin ne de çekemmezlik mümkün değildir. Bilakis onlara sadece dua etmek gerekir el i sünnetin kalplerinde sahabeye yönelik sevgi vardır. Kur'an'a dayanarak kalp ve dillerinde onların imanına şehadet vardır. Rabbimiz onlardan sonra gelenleri de övmüştür. Allah, kaybı tam anlamıyla bilendir. Sahabeyi öven ve onların iman ve önceliklerine şehadet edenleri de övmüştür. Şöyle buyurmuştur. Onlardan sonra gelenler, başta muhacirler olarak kıyamete kadar gelecek müminler, Ey kerim Rabbimiz derler. Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle. İçimizde müminlere karşı hiçbir kim bırakma. Evet. O halde onlar Müslüman iken bu ayetler inmiş, irtidat olayları başlayınca bu fazletleri kalkmıştır gibi bir sözü nasıl söyleyebiliriz? Böylesi iğrenç tenakuzdan ve hakikatte Kur'an'ın tekzibinden Allah'a sığınırız. Bu tenakuz ve tekzibe düşenlerin uyarılması gerekir. Çünkü onlar gerçeği akledememekte ve anlayamamaktadır. Hatta... Ayetlerin anlamını dahi bilmemektedir. Böylesi büyük bir meseleyi anlayabilecek derecede Arapçaya da vakıf değildirler. Allah Azze ve Celle Ebubekir Bekir radiyallahu fazletini özel olarak Tevbe suresi 40. ayetinde mealen şöyle açıklıyor. Eğer siz peygambere yardımcı olmazsanız Allah vaktiyle ona yardım ettiği gibi yine yardım eder. Hani kafirler onu Mekke'den çıkardıklarında iki kişiden biri olarak mağaradayken arkadaşına... Sen hiç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah onun üzerine sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu görmediğiniz ordularla destekledi. Kafirlerin davasını alçattı. Allah'ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Ağacın altında beat edenlerden Allah'ın razı olduğu da beyan edilmiştir. Fetih suresi 18. ayetinde gerçekten Allah Hudeybiye'de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 Sahabenin faziletine dair kitap ve sünnetteki deliller çoktur, meşhurdur ve ancak sapıklıkta olanların itirazı mümkündür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırlıları benim asabımdır, benim asrımdakilerdir. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir buyurmuştur. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Bu hadis sahabenin peygamberlerden sonra en hayırlı nesil olduğunu göstermektedir. Sahabe sonrasında ise ümmetin en hayırlıları olarak tabi'in ve tebeyb tabi'in zikredilir. Acaba bu rivayet ve hüküm her bir sahabinin kendilerinden sonra gelen her bir kimseden daha fazletli olduğu anlamına mı gelir? Aynı şey tabi'in ve tebe tabi'in konusunda da geçerli midir yoksa tafdil genel anlamda mı zikredilmektedir? Muhacir ve ensardan önceliği olanların bu öncülüklerinde şek ve şüphe bulunmamaktadır. Zira Cuma Suresi 3-4. ayetlerinde bu peygamber henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da gönderilmiştir. O gerçekten azizdir, hakimdir. Bu Allah'ın lütfu olup onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir buyuruyor. Rabbimiz en yüce ve en bilgili olandır. Sahabeden öncelikleri bulunanlar bu ümmetin en faziletli olanlarıdır. Elbette onlardan sonra da öncülüğü olanlar vardır. Nitekim ümmetimin her neslinde öncülüğü olanlar vardır buyurulmuştur bir Aleyhisselatü Vassan, bunu e, Ebu Nuaym Hilyetül evliada rivayet ediyor. Allah Azze ve Celle'de Vakıa Suresinin 13-14. ayetlerinde çoğu öncekilerden biraz da sonrakilerden e, buyuruyor. Doğru görüşe göre bunların her ikisi de bu ümmet içindedir. Yani çoğu bu ümmetin öncekilerinden azı sonrakilerindendir. ashab Yemin hakkında Çoğu öncekilerden biraz da sonrakilerden buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Buna göre muhacir ve ensar sonrasında taftil yani üstünlüğü belirtilme genel anlamda olacaktır. Yani sahabenin geneli tabiinin geneline göre öndedir. Tabiinin geneli de tebe tabiinin geneline göre öndedir. Onlar da sonrakilere göre böyledir. Ancak öncekilerin her biri yani muayyen fertleri sonrakilerden her birinden üstündür demeye deliller yetmemektedir. Hiç şüphesiz sahabe arasında allah Teala'nın şu sözünün muhatapları da vardır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz. Lakin İslam olduk, teslim olduk, inhiyat ettik deyiniz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah gafurdur ve rahimdir. Hucura suresi 14. ayet. Evet. Zahirine bakılırsa bunlar büyük nifak sahibi münafıklar değildi. Fakat kendilerinde nifak özellikleri de vardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde küçük nifak sahipleri mevcuttu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslim'in rivadet ettikleri hadiste münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler vaat ettiğinde vaadini yerine getirmez ve güvenlene hiyanet eder. Sahabe içerisinde büyük günah işleyenler de vardı. O halde Onların her birini daha sonra tabiin ve tabiin içindeki her bir fazletli kimseden üstün tutmak doğru değildir. Medine İslam toplumu içerisinde her çeşit insan vardı. En alt derecede bulunan münafıklar bile e, bazı nifak alametleri taşıyanlar ile vacip, kamil ve müstahap iman taşıyanlar bulunmaktaydı. Bu vacip imanın, müstahap imanın e, ve kamil imanın neler olduğunu iman derslerinde e, işlemiştik. O halde Sonraki Müslümanlar içinde aynı çeşitlilik olacaktır. İman derecesinde farklılıklar olacaktır. Tüm bunların ardında sahabenin tamamı daha sonraki nesillerden daha üstündür diyebiliriz. Tabiinin ve tebe-i tabiinin tamamı içinde aynı şey geçerlidir. Ancak Kur'an'da öncülükleri vurgulanan sahabe daha sonrakilerden kesin olarak üstündür. Bir hadiste şöyle buyruluyor Bukhari ve Müslümin rivayet ettikleri hadiste. Ashabıma küfretmeyiniz Uhud kadar, Uhud dağı kadar altın infak etseniz bile onların bir müt ya da yarısı kadar sadakasının sevabına ulaşamazsınız. Zira Allah Teala İslam'ı sahabenin infaklarıyla ikame etmiştir. Her ne kadar nafakalarının miktarı az idiyse de onlardan sonra gelenler hep onların nafakalarıyla Müslüman olmuşlardır. Böylece İslam olan onların sadakalarıyla ikame edilmiştir. Dolayısıyla onların infakları başkalarınınkinden daha değerlidir. Aslında başkalarının infakları da mizanda sahabenin hasenatına da dahil edilecektir. Çünkü başkalarının Müslümanlığı sahabenin cihadına dayanmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Abdurrahman bin Afla anlaşmazlığı sırasında Halit bin Veli de şöyle demişti. Ashabıma küfretmeyiniz. Halb-i Velid'in Müslüman olmasının sebebi yine e, önceki sahabelerdi. Dolayısıyla sonradan Müslüman olanlar veya sonradan dünyaya gelenler diyelim bunların yaptığı her hayırdan sahabeler zaten e, onun ecrini alıyorlar. Dolayısıyla sonrakiler onlara e, bu bakımdan da yetişemez. Evet. Allah'a ibadet edilmesinin sebebi Bedir ehlidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Allah'ım eğer bu Müslümanları helak edersen yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Müslim rivayet ediyor bunda. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu sözü Bedir'de söylemişti. Ah, ahzab gazvesinde yani Hendek Harbi'nde Müslümanların sebat göstermesi de böyledir. O günlerde Halit hala müşrik idi. Hatta müşriklerin saflarında Müslümanlarla savaşmaktaydı. O halde bu durum Halid bin Velid radıyallahu anh için bile böyleyse sonradan yaşayanları siz düşünün. Zira Halid bin Velid'in cihadı malumdur. Irak, Şan ve benzeri yerdekilerin Müslümanlığı Halid bin Velid ve arkadaşlarının çabalarına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu hüküm her bir sahabe hakkında kendilerinden sonra gelen her bir kimse için geçerlidir. Sahabeye küfretmenin hükmüne gelince... Sabıye küfretmek en büyük günahlardan biridir, zira Allah ve Rasulü tarafından ölmüş kimselere küfredilmiş olur. Ehli Sünnet özellikle Ebubekir ve Ömer r.a. küfredenlerin tekviri konusunda ihtilaf etmişlerdir. Alimlerden bir kısmı bu kimseleri tekvir eder. Çoğunluk alimler ise tazir cezası öngörmüşler, tekvire girmemişlerdir. Çünkü Ali r.a. tekvir etmemiş, ancak onlarla savaşmıştı. Her ne kadar Ali radıyallahu anh'ın tavrı kendisiyle alakalı olan küfürler için geçerli olsa da onun faziletinin subutu ile Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın faziletinin subutu arasında fark bulunmamaktadır. Bu itibarla sahabeye küfür etmenin büyük günahlardan olduğunu söyleriz. Ancak Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a küfür edenlerin tekviri hatta haricilerden sahabeye küfür edenlerin tekviri konularında bazı alimlerin iştahatları bulunmaktadır. Sahabenin kafir olduğuna inanan Şia da bu şekildedir. Aslında Şia harcilerden daha kötüdür. Çünkü harciler Ebubekir ve Ömer radiyallahu anh'a ne küfretmiş ne de onlar tekfir etmiştir. Bu iki sabinin Ali radiyallahu anten daha faziletli olduğu açıktır. Halbuki Rafizi, Rafizi Şia Ebubekir ve Ömer radiyallahu anh'a küfretmekte ve tekfir etmektedirler. Bütün Müslümanlar sahabeyi sevmeli... Dost bilmeli ve faziletlerini kabul etmelidir. Onların en faziletlileri olarak Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhumu bilmek icabedir. Bunların tertibine de riayet gerekir. Ehli Sünnet faziletlilerin bu tertibe göre yapılması gerektiğinde icma etmiştir. Bizzat Ali radıyallahu an, oğlu Muhammed bin Hanefi yeni sorusuna verdiği cevapta Ebu Bekir ve Ömer'in yerine işaret etmiştir. Peygamberden sonra insanların en hayırlısı kimdir diye sorulan soruya Ali radıyallahu anh Ebu Bekir. Sonra kimdir deyince Ömer cevabını veriyor. Muhammed bin Hanefi'ye artık üçüncüde herhalde Osman der endişesiyle sonra da sen deyiveriyor. Ali radıyallahu anh bunun üzerine ben sadece Müslümanlardan biriyim demiştir. Bunu Buhari ve Ebu Davud rivayet ederler. i̇bn Ömer'den gelen sahip bir rivayette de şöyledir. Bizler Resulullah zamanında Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a kimseyi denk tutmazdık. Diğer sahabeler arasında taftıyla gitmezdik. Yani diğer sahabelerin işte şu şundan üstündür öyle bir şey demezdik. Fakat Ebu Bekir, Ömer, Osman'a gelince bunlara kimseyi denk tutmazdık diyor. Ancak bu üç Sabinin ardından Ali radiyallahu an geldi konusunda tartışma ve ihtilaf yoktur. Ali radiyallahu hilafeti sırasında yeryüzündeki herkesten daha hayırlı olduğu noktasında da icma vardır. Bu tertibe muhalefet caiz değildir. Yani taftil, fazlet sıralaması Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radiyallahu anh'ın ecmain. Resulullah hayattayken sahabe de böyle inanıyordu. Bunların ardından aşere-i 25'lerin diğer sahabeleri gelmektedir. Bunlar da Talha bin Ubeydullah, Zubeyr bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zayd Abdurrahman bin Af, Ebu Ubeyde bin Cerrah. Bunlar Ömer radıyallahu anh'ın kendi içlerinden birini halife seçmeleri için tayin ettiği Şura heyetinin de üyeleridir aynı zamanda. Osman, Ali, Talha bin Ubeyde'l-Lah, bin Avvan, Saad bin Ebi Vakkas ve Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'u mecmain bu Şura'da idiler. Bunlar Resulullah sonra sahabenin en üstünleridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde bunların hepsinden razıydı. Bedir'e katılan sahabiler de taftil edilmelidir, üstün sayılmalıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlar hakkında belki de Rabbimiz Bedir'e katılanların yaptıkları her şeyi bağışlamayı vaat etmiştir buyurmuştur. Bunu Bukhar ve Müslüm rivayet eder. Hatıp bin Ebi Belta'nın oğullarından biri kendilerini aç bıraktığı için Hatıp cehenneme gidecektir deyince... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğru değil. O Bedir'e ve Hudeybiye'ye katılanlardandır buyurmuştur. Bunu Müslim, Tirmiz ve Ahmet rüade eder. Diğer bir hadiste ise Bedir ve Hudeybiye'ye katılan hiç kimse cennete girmeyecek şeklindedir. Bunda da Ahmet bin Hanbel rüade eder. Zira Rabbimiz onları şirkten korumuş ve bunun dışındaki günahlarını da bağışlamıştır. Hudeybiye ağacının altında, Hudeybiye'de ağacın altında beyat eden Rıdvan ehli de yine üstün sayılmalıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu beyata katılanları cehenneme girmeyeceklerini açıkça ifade etmiştir. Ebu Dağıd dinimize Ahmet rivayet eder bunu. Allah Azze ve Celle de az önce Fetih Suresi 18 ve 19 ayetlerini okumuştuk. O ayetlerde onlardan razı olduğunu e, ve onlara güven huzur sekine dindirdiğini bildirmiştir. Fetihten önce infakta bulunup cihad edenler, fetihten sonra infak edip cihad edenlerden daha üstündür. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle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 Diğer görüşse Mekke'nin fethi şeklinde açıklanmış. Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanların Mekke fethinde Müslüman olanlardan daha üstün olduklarında herhangi bir şüphe yoktur. Hudeybiye'den önce Müslüman olup infak eden ve cihad edenler bundan sonra Müslüman olanlardan daha fazletlidirler. Rabbimizin vaat ettiği güzellik cennettir. Bu deliller onların hepsinin cennetlik olduğuna delalet etmektedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Zevcelerini, hanımlarını da üstün görmek gerekir. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetteki hanımları olduğuna inanmak gerekir. Ammar Radiyallahu Anh, Ayşe Radyallahu Anh'a'ya sebeden, söğen bir adamı içtince sus be terbiyesiz adam, vallahi o Resulullah'ın hem dünyadaki hem de ahiretteki eşidir. Ancak Rabbimiz acaba emirül Müminin müminine mi yoksa Ayşe'ye mi itaat ettiğiniz belirlemek için Onunla sizi sınamıştır diyor. İbn Kesir el -Bidayı ve Nihayede rivayet ediyor, naklediyor bunu. Evet, o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cennette de hanımıdır. Fakat ona değil halifeye itaat etmek gerekir. Ona değil halifeye itaat etmek gerekir. Hatta onların bir kısmı şöyle demiştir. Biz cennete girecek konusunda şahitlik yapılana uyarız. Böyle bir şahitliğe sahip olmayan ona değil. Allah Teala Resulullah'ın eşleri hakkında şöyle buyurmuştur. Ey peygamber eşlerine de ki eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım. Yok eğer Allah'ı, Resul'ü ve ahiret mülkünü isterseniz haberiniz olsun ki Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır. Ahzab 28-29 Onların hepsi Allah, Resulullah ve ahireti tercih etmişlerdir. Ayet indiğinde Resulullah onların hiçbirini boşamamıştır. Bu da onların Allah, Resulullah ve ahireti tercih ettiklerinin delilidir. Eğer dünyayı tercih eden olsaydı Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu boşardı. Hülasa onun dünyadaki eşleri ahirette de eşleri olacaktır. Onların en faziletlisi Hatice radiyallahu anhadır. Cibril ona Rabbinden selam getirmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da onun cennette inciden bir köşkünün olacağını ifade etmiştir. Ebu Hureyri radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste... Cibril Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sana yiyecek içecek getiren Hadice'ye Rabbinden ve benden selam söyle. Ona cennette inciden bir köşk hazırlandığını müjdele. Bukhari ve Müslüm rivayet eder bunu. Onun ardından Ayşe radıyallahu anh'a gelir. Bu konuda Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur. Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü, Serid'in diğer yemeklere üstünlüğü gibidir. Bukhari ve Müslim rivayet eder yine. Resulullah aleyhisselatü vesselam. Ayşe radıyallahu anh'ın yanındayken vahiy gelmiştir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe konusunda beni incitmeyin. Ben eşlerimden sadece Ayşe'nin yanındayken vahiy aldım diyerek ifade etmiştir. Bu da Nesa'yı ve Ahmet tarafından rivayet ediliyor. Yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Ayşe radıyallahu yanında vefat etmiştir. Onun evinde vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah'ın kendi evinde vefat ettiğini... Abdurrahman'ın getirdiğimiz bakı yumuşatıp kullandırdığını e, anlatmıştır. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu da. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu başkalarından daha fazla seviyordu. Peygamberi en sevdiği kişileri Ayşe radiyallahu anh'a, Bekir ve Ömer radiyallahu anh'ıma şeklinde sıralamıştır. Bu da Bukhari ve Müslim'in rivayetidir. Bu rivayette e, Amr bin As radiyallahu anh soruyor. En sevdiğin kimdir? Ayşe. Ondan sonra kimdir? Babası diye devam ediyor. Acaba beni de diyecek mi diye ne kadar sorsa her seferinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte Ömer diyerek sıralanınca artık susuyor. Hiç söylemeyecek diye korkarak susuyor artık. İbni Hazm Nebi Aleyhisselatü Vesselam eşlerinin bazı faziletlerini zikrettikten sonra şöyle der. Bu anlatılanlar onların diğer sahabilerden daha üstün olduklarını açıkça göstermektedir. Ayrıca Müslümanların icmaıyla ve Kur'an nasıyla onlar dünya ile ahiret Allah ve Resulü arasında muayyer bırakılmışlar. Onlar da ahiret Allah ve Resulü'nü tercih etmişlerdir. Yakinen bilmekteyiz ki onlar Resulullah'ın ahirette de eşleri olacaktır. O halde cennette Resulullah'ın yanında onun köşklerinde ve tahtlarında olacaklardır. Zira cennette Resulullah ile ayrı tutulmaları, ve diğer sabilerden daha aşağıda olmaları mümkün değildir. Hiçbir Müslüman böyle bir zanna kapılmaz. Yine icma ve nasla onların bu dereceye mücerret lütufla değil bilakis hak ederek geldiklerini kabul ederiz. El Fasl Fil kitabında diyor bunu. Doğrusu mücerret sabilik sadece sahabi olmak ve yakınlık cennette Resulullah ile aynı derecede olmayı gerektirmemektedir. Nebi Aleyhisselatü Vessel, vesile makamına sahiptir. Eşlerinin de vesileye sahip olduğunu düşünmek gerekmez. Yani i̇bn Hazm'ın değerlendirmesinin hatalı olduğunda şüphe yoktur. Bu ümmetin en faziletlilerinin Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radiyallahu olduğu konusunda el Sünnet arasındaki da aykırıdır. Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'ın üstün sayılması konusunda Ali radiyallahu gelen haber sabittir. Sahabede bunların ardından en faziletliler olarak Osman ve Ali radıyallahu anha üzerinde icma etmişlerdir. Sahabelerin pek çoğu cennette Resulullah aleyhissatü vesselam ile birlikte olmak aynı makamda bulunmak istemişlerdir. Fakat bu aynı derecede olmaları anlamına gelmez. İbn Hazm görüşünü Ebubekir radıyallahu anh'ın "Ben başınıza geçtim ama en hayırlınız değilim." ifadesinden çıkarmıştır. Halbuki bu söz Ebubekir radıyallahu anh'ın tevazusundan kaynaklanmaktadır ehlibeyti sevmek de farz ve vaciptir. Bunu Resulullah bizlere şöyle vasiyet etmiştir. Ehli hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Müslim rivayet eder bunu. Allah Azze ve Celle de Şura Suresi 23. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte bu Allah'ın iman edip makbul ve güzel iş yapan kullar, güzel işler yapan kullarına verdiği mutluluk müjdesidir. De ki, ben bu risalet ve irşad hizmetinden ötürü sizden akrabalık sevgisinden başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. İşte kim böyle bir sevgi olsun... Başka iyi işler olsun gerçekleştirirse biz de onun o iyiliğinin sevap ve mükafatını kat kat artırırız. Çünkü Allah gafurdur, şekurdur. Buradaki tefsirlerden birine göre Resulullah'ın yakınlığı kastedilmektedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü benim nesebim, sebebim ve akrabalığım dışında bütün nesepler kesilir buyurmuştur. Bunu Ahmed bin Hanber rivayet eder. Diğer bir hadiste size iki şey bırakıyorum. Kitabullah ve ailem. Kitabullah gökten yere uzanmış bir iptir. Ailem ise ehlibeytimdir Beytim'dir buyurulmaktadır. Bunu Tirmizi ve Ahmet rivayet ederler. Bu hadis ehlibeytin Beytin delalet üzerinde birleşmeyeceğini gösterir. Sapıklık üzerinde birleşmeyeceğini gösterir. Çünkü onların icmaları delildir. Ehli Sünnet sahabe ve ehl Beyt sevgisini bir araya getirmiştir. Rafizler gibi burada tenakuz olduğu zehabına kapılmazlar. Umeyye oğulları Emeviler zamanında nasibilerin yaptığı gibi ehli e sövmezler. Nasibiler Cemel ve Sıfbin savaşları yüzünden Ali radıyallahu anh'a ve ehli beyte sövmekteydiler. Çok şükür bunların kökü kazınmış, devam etmemiştir. Batıl düşünceleri Rabbimiz tarafından yok edilmiştir. Onlara karşı ilk mücadele eden de Ömer bin Abdülaziz olmuştur. Yine bir Emevi halifesim. O minberlerden Ali ve ehlibeyte Beyt'e sövmeyi yasaklamıştır. Böylece bu bidat ortadan kalkmıştır. Ancak sahabeye sövme ve ehl Beyt hakkındaki aşıla kaçma bidatı süre gelmiştir. elli Sünnet ise onların hepsini sever ve hepsini faziletli sayar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonrasında halifeler Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh'ındır. Evet tertibin böyle olduğunu, fazlet sıralamasında böyle olduğunu e, belirtmiştik. Burada ise... Hilafet konusundaki itikatla ilgili olarak bu sıralamayı zikrediyoruz. Acaba siyasi bir mesele neden itikadi konu olmuştur diye sorulursa şu cevabı verebiliriz. Bilakis bu itikadi bir konudur. Çünkü sahabenin icması hüccettir. Onlar Ebu Bekir'in takdimi yani öne geçilmesi konusunda icmalindedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun hilafetini şöyle işaret etmiştir. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmişti. Resulullah bir sonraki yıl seneye gelmesini söyledi. Kadın ya seni bulamazsam ne yapayım dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını kastediyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam beni bulamazsan Ebu Bekir'e git buyurdu. Evet Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Hasta olduğunda Ayşe radiyallahu Anhaya şöyle dedi. Babanı ve kardeşini bana çağır. Onlara bir şey yazdıracağım. Birisinin çıkıp ben en faziletliyim demesinden ve Allah ve müminlerin onu reddetmesinden korkuyorum. Sadece Ebu Bekir reddedilmez.'' Evet bunu da yine Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Bir başka yerde mescide açılan bütün kapıları kapatın, kapatın Ebu Bekir'in kapısını kapatmayın buyurmuştur. Yine Bukhari ve Müslim hadisi. Malı ve sohbetiyle, sahabeliyle benim en fazla minnettar olduğum kişi Ebu Bekir'dir buyurmuştur. Yine Bukhari ve Müslim hadisi. Diğer bir hadiste, Tirmizi'nin naklettiği hadiste. Ebu Bekir'e olan minnettarlığından bahsetmiş ve Halil edinse... Dost manasında halil edinseydim Ebu e edinirdim demiştir. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Allah'ın dostu olarak saymıştır. Sahabenin kendisini icma ile önder seçtiği bir kimsenin hilafet hakkında menfi bir şey konuşulamaz. Halifeliğinin batıl olduğu iddia edilemez. Onun hilafeti sahih şer'i bir yolla sabittir. Ehli hal vel akdin sahih biyatine dayanır. İşlerinde Ali radıyallahu anh'ın da bulunduğu sahabeler bu noktada icma halindedir. Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafetine taan etmek hiç şüphesiz açık bir sapıklıktır. Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh'ın hilafetlerini eleştirmek de aynı şekildedir. Bunlardan herhangi birinin hilafetini eleştiren kimse sahabenin icmasına muhalefet sebebiyle sapıklıkta sayılır. Zira onların icması hüccettir. Onlardan herhangi birinin hilafetine taan eden, eleştiren... İbn-i de dediği gibi hayvanlardan bile aşağılıktır. Ehli sünnet arasında Ali'nin Osman'a ya da Osman'ın Ali'ye radiyallahu anh'a taftili konusunda eski bir ihtilaf vardır. Ancak bu ihtilaf ortadan kalkmış ve hem hilafette hem de taftilde Osman radiyallahu önceliğine karar kılınmıştır. Onun hilafet önceliğinde ihtilaf bulunmamaktadır. Zira Şura ehli bu konuda ittifak etmişler ümmette. Şura heyetine bağlı olmuştur. Şura nihai kararı Abdurrahman bin Affa bırakmış, o da Osman'a biat etmiştir. Bu sebeple hilafet meselesinde ihtilaf bulunmamaktadır. İhtilaf taftil konusundadır. Yani Ali mi Osman mı? Radiyallahu anh'a hangisi faziletli? Ali radiyallahu anh'ı Ebu Bekir ve Ömer'e takdim edenler ise kesinlikle sapıklıktadır. Ali radiyallahu Osman'dan daha faziletli olduğunu kabul etmek Kişiyi ehl Sünnet dairesinden çıkarıp bidata sokmaz. Ancak bu iddia hilafetle öncelik hakkının Ali'de olduğuna geçmemelidir. Böyle bir iddiaya götürmemelidir. Tafdil ve hilafet önceliği bakımından Ali radiyallahu anh'a öncelik tanımanın kişiyi bidata sürüklemesi Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh ile ilgili kısımdadır. Yani her iki alanda da ilk iki halife Ali radiyallahu anh'den daha üstündür. İmam-i Yeşiyası bunun tam zıttığını düşünür. Onlara göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ilk halife Ali'dir. İlk üç halifenin hilafetini ise batıl sayarlar. Bir de bunun üzerine Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu söveriller, söverler. Hakaret ederler. İlk iki halifeye sebb edenlerin tekbiri konusunda e, ihtilaf olduğunda belirtmiştik. Tekvir etmeyenlere göre bile büyük en büyük günahlardandır. Osman radıyallahu anh'ın şehadetinin ardından sahabe arasında cereyan eden hilaf ve savaş konusunda tartışmamak gerekir. Çünkü bu noktadaki bilgiler yalandır, saptırılmıştır, eklemelere maruz kalmıştır. Alimlerin çoğunluğu musib, isabet eden müştehid olarak Ali radıyallahu anh'ı görür. Çoğunluğa göre Ali radıyallahu anh isabetlidir. Ona muhalefet edenleri ise hatalı sayarlar. Ancak bunlar da müştehit sayılır ve onlara günah nispet edilmez. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ammar bin Yasir hakkında şöyle demiştir. Vah Ammar onu bağıyı isyankar bir topluluk öldürecek. O onları cennete çağırırken onlar onu cehenneme çağıracaklar. Bu Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Hariciler hakkında da onları Hakk'a en yakın olan topluluk öldürecektir buyurmuştur. Müslim ve Ebu Davud rivayet ediyor bunu. Sahabeye küfretmek en büyük günahlardandır. İster Ali olsun ister başkası olsun Allah hepsinden razı olsun bu böyledir. Rabbimiz hepsi hakkında Hicr Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyor. Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır dost ve kardeş olarak... Divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Peygamberler dışında ne sabilerin, ne imamların, ne velilerin masumiyeti söz konusudur. Bunların hepsi büyük küçük günah işleyebilirler. Büyük ya da küçük günah işleyebilirler. Ancak sahabenin sonrakilere bir üstünlüğü vardır. Çünkü onlar İslam'a önce girmişler, sahabi olmuşlar ve cihad etmişlerdir. Efendim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyur Rasim kardeş. Nasılsın iyisin inşallah? Allah Amin cümlemizden. Elhamdülillah razı olsun. Selam söyle inşallah. Aleyküm ve rahmetullah. Ya ben, ya şey ya şey ya, Estağ, ben ya, Amin cümlemizden. Evet. Ee, vallahi şu an, şu an isimlerini hatırlamıyorum da, e, ben e, bunları şey yapayım, e, yazılı bulabilirsem, e, notlarım arasında olması lazım. Ben ileteyim size, Hüseyin abiye falan şey yaparım ben, bildiririm. <gülüyor> Tamam inşallah. Ekrem abinin yok galiba da. Bitecek mi? odun kiram. Tamam. Tamam inşallah. Evet. Oldu. Cümlemize. Aleykümselam ve Rahmetselam. Hayırlı Aşemler. Evet. Allah'ın dostları her dönem ve mekanda el-i sünnet vel ve cemaatten olan Müslümanlardır. Onların dünyada ve ahirette sevilmelerini ve dost edilmelerini sağlayan keramet ve fazletleri vardır. Kim bir kimsenin ilahlığına inanırsa, mesela Ali radıyallahu anh'ın, Hakimi Emrillah'ın, batini imamların ilahlığına inananlar gibi ya da bir kimsenin peygamberliğine inanırsa, mesela Bahayilerin, Evrenosçuların inandığı gibi ya da bu kimselerin peygamberlerden daha faziletli olduğuna inanırsa rafiziler gibi ya da Kur'an'ın tahrif edildiğine veya vahyin hatalı geldiğine inanırsa hiç ihtilafsız kafir olur. Ehl-i sünnet alimleri Ali Osman radıyallahu anh'ten daha faziletli sayan Zeydiye'nin de tekfir edilemeyeceği noktasında icma etmişlerdir. Müslümanları bir araya toplayacak hilafeti ve bunun Resulullah'ın müjdelediği üzere nübüvvet yolunda işlemesini temin etmek her Müslüman'a farz ve vaciptir. Bu itibarla meşru ve imkan dahilindeki vesilelerle her Müslüman bu gaye uğrunda çalışmalıdır. Evet, sahabeler hakkında olan Ehl-i Sünnet'in itikadı, hilafeti de e, dolaylı yönünden ilviendirdiği için... Bu meselede buna dahil edildi. Evet, bu konuda böylece bitmiş oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhanekallahümme ve bihamdik ve eşhaden la ilahe ve estağfurike ve